الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذل المسلمان allah Teala katında en tehlikeli durumlardan bir tanesi de kişilerdeki utanma duygusunun yok olmasıdır. Bu hal son derece tehlikelidir. Utanma duygusu kişinin günah işlemesine, günaha yaklaşmasına mani olan bir engeldir. Utanma duygusu aynı bir set gibidir. Nasıl ki set yıkıldığı zaman setin arkasında ne varsa, topraksa toprak, su ise su, Akıp gelir, geçtiği her şeyleri yıkar ya da yutar. Utanma duygusunu yitiren bir kişinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Onu günahlara dalmaktan ve haram olan şeyleri işlemekten ne engelleyebilir ki? Oysaki haya hayal sahibi bir insanı kötü bir amelden caydırmak için ona utanmıyor musun demeniz yeterlidir. İbn Mesud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır: "Inna min ma adraken nasu min kelam min nubuwa al-ula, ifa lam tashteh fasna ma İnsanların peygamberlerden duya geldikleri ilk sözlerden biri de utanmıyorsan dilediğini yap sözüdür. Bu hadis iki anlamı içerisinde barındırmaktadır. Birincisi Yol gösterme, irşat etmektir. Yani yapacağın her işe önce bir bakmalısın. Eğer seni utandıracak bir işse ondan vazgeçmelisin. Fakat yaptığın takdirde seni mahcup etmeyecekse, mahcup bir duruma düşürmeyecekse onu yapabilirsin. İkincis, i̇kincisi ise tehdit etmeme manasındadır. Yani utanmıyorsan dilediğini yap. Fakat şunu unutma ki, her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin. Kişi bu hadisi ister bir nasihat olarak algılasın, ister bir tehdit olarak fark etmez. Önemli olan kişinin şu dünya hayatında, insanların nezdinde, yarın ise mahşerde Allah'ın huzurunda kendisini utandıracak şeylerden sakındırmasıdır. Eğer sen mahşer gününde Allah'ın senin ile tercümansız bir şekilde konuşup yaptıklarının bir bir sana itiraf ettireceğini bildiğin halde hala hala kendine düzen vermiyorsan hayal duygunu gözden geçirmen gerekmektedir. Çünkü Allah kimsenin yaptığından gafil değildir. Allah her an her şeyi görmekte ve bilmektedir ve bunu da o çok unutkan olan insanoğluna sürekli bir şekilde hatırlatmaktadır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Emelû mâ şe'tum innehu bimâ ta'melûne basîr. Dile yapınız muhakkak ki o yaptıklarınızı görmektedir. Bir başka ayeti kerime de Allah Teala şöyle buyurmaktadır. E ya ya'lem bi en Allah yara? Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi o insan? İnne Allâhe kâne aleykum rakîb. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde Gözetleyicidir Kardeşler Haya ile iman birbirinin tamamlar Biri gidince diğeri de gider Biri olmazsa diğeri de olmaz Ebu Hureyre'nin Rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam Şöyle buyurmaktadır El imanu bid'un Ve seb'une şuhbeten A'laha Kavlu la ilahe illallah Ve adnaha imatatul eza an tariq ve hayat şöbətü el iman iman yetmiş küsur şubedir. en üstü la ilahe illallah sözüdür ve en alttaki de yerden insanlara eza veren bir nesneyi kaldırmaktır hayır da imanın bir parçasıdır buyurmaktadır. Rasulullah imanın bazı şubeleri Herkesin yapmakla mükellef olduğu vacip olan şeylere taluk ederken bazıları da yapılması haram olan şeylere taluk etmektedir. Bazı şeylerin ise yapılıp yapılmaması kişinin dininin güzelliği ile alakalı bir konudur. Kişinin dininin güzelliğine delalet etmektedir. Haya ise kardeşler imanın taluk ettiği her şubede bulunmaktadır. Yani eğer sen... Vacip olan şeyleri yapmakta hırslı isen bu senin hayalı bir insan olduğunu göstermektedir. Ve sen günahlara karşı cüretkar bir insan isen bu da senin maalesef hayasız bir insan olduğunu, hayasız bir insan olduğuna delalet etmektedir. Çirkin ve ahlaksız, ahlaksızca bir manzara ile karşılaştığında utanmıyorsan, başını öne eğip yüzün kızarmıyorsa utanma duygusu taşımıyorsun demektir. Eğer bu kötü, bu kötü manzaradan kalbin sıkıntı duymuyor ise, vicdanın rahatsız olmuyorsa haramlara alışıyorsun demektir. Kardeşler, Ensardan biri arkadaşı ile konuştuğu bir sırada Resulullah aleyhissalatü vesselam yanlarından geçer. Arkadaşına fazla hayasından dolayı nasihatte bulunurken Resulullah aleyhissalatü vesselam ona der ki, ''Onu bırak.'' Çünkü haya imandandır. Kardeşlerim, bu hadisin şerhi saadetinde alimlerimiz şöyle buyurmuştur. Ensar'dan olan bu kişi arkadaşını hayasızlığa teşvik etmiyordu. Velakin o arkadaşına haklı olduğu halde bazı konulardan hayası sebebi ile vazgeçmemesini söylüyordu. Buna rağmen bile peygamberimiz o ensara dahu fe inel haya minel iman bırak onu çünkü haya imandandır buyurmuştur. Maalesef kardeşler Bugünkü durum bundan çok daha farklı bir hal almıştır. İnsanların genelini bir hayasızlık kaplamıştır. Ne küçüğün büyüğe saygısı kalmıştır ne de büyüğün küçüğe merhameti. Hayalı insanların sayısı azalmış, neredeyse toplum üzerinde hiçbir etkileri kalmamıştır. Özellikle gençlerin çoğunluğunda imanın şubelerinin üzerine tesis edildiği Hayal duygusundan eser dahi kalmamıştır. Sürekli bir şekilde birbirlerini hayalsızlığa teşvik ederken her seferinde Allah katında ve hayalı insanlar nazarında daha büyük bir günahı işlemek için bir araya gelmişlerdir. Kızlı erkekli ortamlar artmış, hayalsızlığın hat safhaya ulaştığı mekanlar devlet eliyle hizmet adı altında insanlara verilmiştir. Gençler birbirlerine küfürlü konuşur olmuşlar küfürlerine de annelerini ve bacılığını katmakta hiçbir beis görmemişlerdir. Başörtülü kızlar bile yollarda alenen onun bununla buluşup sigara içecek kadar hayasızlaşmışlardır. Kardeşler, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da haya'dır. Allah Teala'dan haya edin. Allah'tan haya eden Kötü düşünceden uzak durur. Midesine girenleri kontrol eder. Ölümü hatırlar. Kardeşler, Hayat baştan sona, baştan başa hep bir hayırdır. O halde bizler yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı kontrol edelim. Bizleri her an gözetleyen bir yaratıcı olduğunu ve yarın onun huzuruna çıkacağımızı asla unutmayalım. Rabbim bizleri katına hayalı hayalı Kulları ile birlikte alsın ve bizleri onlarla birlikte cennetine müdahil etsin. Bu ahir davanı hâzı anil hamdülillâhi rabbil âlemîn.